Üç yıllık evliyim, ailemle bayram, bayramlaşmaya dahi gidemiyorum. Eşim izin vermiyor. Ben de bu konuda sana hakkımı helal etmiyorum dedim. Ne kadar doğru demiş. Evet, yani bir defa sıla Rahmi hiçbir varlık önleyemez. Sıla-i Rahim nedir? Farzdır. Bir hanımın anne babasını görme hakkı vardır. Aynı şehir içinde ise bu haftada bir olabilir. Hadi uzak mahallede ise biraz daha... Belki yılda altı ayda bir olabilir ama hı hı. bu hakkıdır. Bu hakkı önlemeniz, engellemeniz caiz değil. Dinen yasaktır. Dolayısıyla büyük bir vebal içinde olursunuz. Bilhassa erkekler hanımefendilerin anne babalarıyla münasebetini kesmemeleri noktasında dikkatli olmalı. Ancak anne babalar da kızları kendilerine geldiği zaman hı hı. onun huy davranışını, Bozacak bir takım telkinlerde bulunmamalılar. Yani acaba niye engelleniyor? O da önemli. Tabii o da önemli. Yani beyefendiden kaynaklanan bir hata mı? Yoksa kız tarafının hanımefendi tarafının anne babasının hatasından mı kaynaklanıyor? O noktaya dikkat etmek lazım. Eğer öyle bir sıkıntı varsa hanımefendi anne babasıyla münasebetini Elbette güzel kuracak ama o yanlış telkinlere de aldanmayacak. Aile huzurunu bozmamanın gayreti içinde olacak.